Bismillah Esselatu vesselamu ala rasulullah var. 10. dersten kalan bir özet kısmı var. Orayı okuyalım. Ondan sonra yeni derse geçelim inşallah. Bağdül <gülüyor> <gülüyor> ahval, mübdede ve haber. Mübdeda ve haberin hallerinin bazısı şunlardır. Ahvalül mübdede birincisi. Mübdeda'nın halleri. El-mübdede'u marifetun nekretun. Mukaddemun muahharun. Üçüncü sütun ve sebebi takdimi ev tekhiri takdiminin yani öne geçişinin veya tehrin geride kalışının sebebi. Allahu gafurun cümlesinde mükteda Allahu lafz celaldir, marifedir, mukaddemdir, öne geçmiştir, önde gelendir. Yani haberden öne geçmiştir. Huvel aslo bu ise asli olandır. İkinci cümle Acibun kelamuhu. Kelamı sözü acayiptir patlıdır <gülüyor> gariptir manasında. Burada kelamuhu mübdeda, dolayısıyla marife, muahharama. Yani e, önce haber gelmiş, sonra o tehir etmiş, mübdeda gelmiş. daha da caiz. Bu durum caizdir. Yani kelamuhu acibun demek de, acibun kelamuhu demek de caizdir. İkisi de söylenebilir deki seiyatın üçüncü cümle bu cümlede sey yaratın indeki haber de ve muahkardır yani teh etmiştir önce haber gelmiş kendisi sonra gelmiştir sebep nedir bunun bir kevinil müktedeyi nekiraten ve haberi şibephe cümlein bunun sebebi yani mükteanın teh oluşu haberin takdim edişinin sebebi mükteanın nekir olması ve haberine şi olmasıdır. Demek ki müpteda nekir olur haber şibih cümle olursa bu durumda gelmek zaten neydi? Vaciben, vaciben gerekiyordu. Bundan dolayı teyhir etmiştir. Müpteda tekadüm etmiştir haber. Dördüncü cümle E fillâhi şekkun Allah hakkında şek şüphe mi var cümlesinde şekkun müpteda fillah ise haberdir. Dolayısıyla burdan anlaşıldığına göre müpteda nekiredir. Ve muahkardır. Yani teyhir etmiştir. Sebep, لِكَوْنِ الْمُبْتَدَيْ ve haber شِبْهِ cümletinin yukarıdakinin aynısı. Şeklin nekire gelmiş, fillahtı carimecun şeklinde haber e, şibih cümle gelmiş. Dolayısıyla ister yukarıdaki gibi bir normal cümle olsun, ister buradaki gibi bir soru cümlesi olsun. Her ikisinde cümlenin yapısı önemli değil. Müpteda ve haberin konumları önemli. Vaciben müpteda teyhir edecek ve haber tekadüm edecek. Men gâibun cümlesinde müpteda men gâibun haber nekiradır, mukaddemdir. Likevnil müptede ismû istifhamin yani müptedanın istifham ismi olması hasebiyle o tekadüm etmiştir. Soru edatları neydi mutlaka cümle başına gelecekti. İster müpteda olsun ister haber olsun aşağıda zaten haber olarak geldi soru edatı. Men ente cümlesinde ente müptedadır, marifedir, men ise haberdir muahkardır. Yani teyhir etmiştir. Müpteda haberden sonra gelmiştir. Bunun sebebi ise Nikevn'in haber ismi istifhamin. Haberin istifham ismi olmasıdır. İstifham ismi ister mi olsun ister haber olsun mutlaka cümle başlanacak uzak edecek. Ve entesumu hayru lekum ise oruç tutmanın sizin için hayırlıdır cümlesinde müpteda entesumu şeklindeki müevel mastar. Dolayısıyla marifedir. Onun takdiri siyamukumdur. Leynnet takdire siyamukum. Mukaddemdir. Öyle aslı. Öne geçmiştir. Haberden öne geçmiştir. O da asıl olandır zaten. Elthani eh haberi. Haberin halleri ise ikinci konum. Elhaberu birinci sütun. Nevuhu müfredun cümletun ve şibuhu cümletin. Şeklinde kısmı da ikinci sütundur. Nevisi yani. Haberin nevisi. El yusrun Din kolaylıktır. Cümlesinde yusur, nekredir ve müfredtir. Nebisi müfredtir. El müderrisu indel müdiri. Müderris müdürün yanındadır cümlesinde. İnde haberdir. Şibhü cümletin zarfın. Zarf olduğu için şibih cümledir. Nebisi El bu fil abi. Cümlesinde de öğrenciler oyunu sahasındadır. Cümlesinde de Tülla mübdeda, haber, filmel abi idi. Yani. Ee, şibu cümletin el ve -car mecru. Cari ve mecru'dan dolayı şibih cümledir. En-niyetü mahalluhel galbu. Niyet, onun mahalli yeri kalptir cümlesinde. En-niyetü mübdeda, mahalluhel galbu isim cümlesi komple haberdir. Dolayısıyla cümletin ismiyetun şeklinde gelmiştir. Bu cümleyi de ilal edecek olursak, yani haber olan mahalluha el galbu cümlesinde de edecek olursak, mahalluha müpteda el galbu onun haberidir. Müfrettir. Burada özel bir şey dikkat çekeceğim. O yüzden e, bunu ila, talih edelim dedim. Haber cümle olarak geldi zaman müpteda'ya raci bir tane rabut olur demiştik ya. Mahalluha'daki ha en niyete raci, ona bağlı, ona rapt eden bir e, rabıttır, bağlayıcıdır. Oraya dikkat edelim. Beşinci ve son örnek, el-İslamu yecubbu ma kâne gablehû. İslam, ma yani kendinden önceki olan şeyleri keser, atar. Cebbe bu kesmek yani irtibatını kesme öyle anlayalım burada. Bu cümlede el-İslam mübteda, yecub bu şeklindeki fiil cümlesi ise onun haberidir. Cümle olduğu için burada tekrar e, onu inceleyeceğiz. Yecub bu fiil, yecubun tahtındaki hüve zamiri el-İslam'a râci, rabit ve aynı zamanda yecubun faili, mekanne kablehu ise fiilin mef'ulüdür. Aynı zamanda bu yecub bu mekanne kablehu şeklindeki Haber ise cümletün fi'aliyetün, fi'il cümlesinin örneğidir. Eddersül hadiyashara 11. ders El müderrisu urahhibu bikum fil yevmil evveli minel amil cedidi Yeni seneden ilk günde sizi merhabalıyorum. Size merhaba diyorum. Merhaba demek yani. Tef'il babı rahhaba Falei fa ilu muzari mifrde urahi bu. Evet meta vesaltum min biladikum memleketlerinizden ne zaman ulaştınız? <gülüyor> yani bu şehre buraya ne zaman ulaştınız? Vesal nea kabile in Ahmet cevapladı bu soruyu. Bir hafta önce ulaştık. El Husaynu emaine fe vesaltu emsi. Bana gelince ben dün ulaştım. Aliyun en evsal tu ye metulathai ben Salı günü ulaştım ve zehptu ila Mekkete li edail umrati ve umreyi eda için umreyi yapmak için Mekke'ye gittim ve baki tu huna ke ve orada üç gün kaldım ve raja atul barhate ve dün gece döndüm. Ehlame der müderris. Hoş geldin, sefa geldin. Cemalun, cemal. Ya ustadu, tesmehu li en ejlise emameke. Önünde oturmam için, önünde oturmam hususunda bana izin verir misin? Müsaade eder misin? Inne hadel mak'ada halin. Muhakkak ki bu oturma yeri hal, boştur. Fi inne sahibe hu tuvye kayduhu'l amel maziye. Muhakkak ki onun sahibi sahibi burada mükteda, tuviden itibaren onun haberidir ve bu haber cümlesinde de cümle olarak gelen haberde de sahibe ait bir rabut olacak hu kayduhu şeklinde. Muhakkak ki buranın sahibi var ya geçen sene onun kaydı dürüldü silindirebiliriz evet o manada iclis haytu şitte iclis otur haytu mekan zarfıdır şitte dilediğin yere otur la uridu en eclise tahdel mirvahati der Zübeyir ventilatörün veya klimanın altında oturmak istemiyorum fe inne zalike yedurruni efe eclisu halfe cemalin fi makadihî Muhakkak ki o yedurruni, bana zarar veriyor, mak'adihi, onun oturma cemalin arkasında oturabilir miyim? <gülüyor> Fî mak'adihim yok size, yok. tamam. Efe su halfe cemalin, o zaman cemalin arkasında oturabilir miyim? La mani âledeyye, der mi deriz? Benim yanımda, benim için bir mani yok, bir engel yok. Yani oturabilirsin, bir mani durum, engel durum yok demeye getirir. Cemal eyne saferte fi utleti hadi hadihis senete ya ustadu. Ey hoca bu sene yaz tatilinde nereye sefer ettin? Yolculuk yaptın? El müderris ilel filibbini filipinlere İndiyun isiyeme. Evet. Sizin kitaba göre Endonezya'ya. Cemal Elem temurre bi kuva la lempure Tabii o bende olacak Filipinler olunca. Size ne var? Kuva lampura Uğramadın mı? Müderris bela. Bilakis yani olumsuza verilen bela olumlu ifade. Bilakis evet uğradım. Ve lakinneni lem emkus fiha tabiiyen. Lakin ben onda orada uzun kalamadım. Mekese yemkus emkus Lebise gibi kalmak. Orada uzun kalmadım, kalamadım. Cemal, kem lebiste semme ya ustadı, ey hoca orada kaç ne kadar kaldın lebiste semme hunakeb gibi semme sümme karıştırmayın, semme bu da mekan zarfıdır. Orada anlamı mı veriyor? Orada evet, hunake. lebistu semme te yevmen evba'da yevmin Burada da sen menin bir de senme şeklinde kullanımı var. Aynı manada orada bir gün veya bir günün bazı kısmı. Bir günden daha az kaldım der mi deriz? Ba'da bir günün bazı kısmı yani bir günün daha az. Lev araftu enneke te'ti ila beldi lestaqbeltuke fi Cemal der bunu şayet senin beldeme yani ülkeme geldiğini bilseydim. Lev arafte. Şayet bilseydim. Le estakbel tuke fil metari. Muhakkak ki seni havaalanında karşılardım. İstakbele istakbelü. Karşılamak. Le estakbele. Odaki le tek için manayı kuvvetlendirir. Muhakkak seni karşılardım. Nerede? Fil metari. Havaalanında. Esaferte ila sinrafurete. Eydan. Yani Singapur'a e, yolculuk yaptın mı, gittin mi? La, müderes la der. Hayır. Cemal'un elem safir ileyha gablu. Önceden oraya, yani Singapur'a yolculuk yapmadın mı? Nam, yani evet yapmadım. Olumsuzla nam verilen cevap. Olumsuz. O işin olumsuz olduğunu gösterir. Evet. evet yani yapmadım. Lem usafir ileyha gaddu. Oraya katiyen asla yolculuk yapmadım. Sefer yapmadım. Ecib aniles iletilatiyeti. Gelen sorulara cevap ver. Meta ve selal Hüseyin ne zaman ulaştı? Kim Yemen, Bakiye Ali Yun fi Mekkete. Ali Mekkede kaç gün kaldı? Lema la Yuri Duzbeiru en yeçilise tahdel mirvhati. Duzbeir klimanın altında niçin oturmak istemiyor? Eyne saferen müderrisu fi utleti sayfi. Müderris yaz tatilinde nereye yolculuk yaptı? Kim lebisefi e, kuala lembure? O Kuala Lumpur'da e, kaç gün, kaç vakit kaldı?